să-nspuni n-aioc când se-avi să mai șoară kokun năspuni be yanı hazırlayan ve sunan Muamlar ketenço <Gülüyor> Dostlar hepinize merhabalar. Mamer Ketencoğlu ben. Sevgiler saygılar gönderiyorum hepinize. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve canlı olarak sizlere sesleniyorum. İki hafta bu işi yapamadım. Kusura bakmayın. Ama bugün canlı olarak sizlerleyim. Ee, daha önceden de duyurdum. Bugün Ukrayna'dayız. Ukrayna çok büyük ülke. Büyük olduğu oranda da çok zengin folklor gelenekleri olan bir ülke. Tabi Yalnızca Slav kökenli Ukraynalıların yaşamadıkları bir ülke. Pek çok azınlığı var. Bildiğimiz, bilmediğimiz. Tabii e, bizim en çok e, anımsadığımız, bildiğimiz azınlık e, Kırım bölgesinde yaşayan Tatar azınlık. E, onun dışında yine Türkçe konuşan e, Tatar diyalektine yakın bir diyalekt konuşan Tatar. E, Urumlar var. Aynı zamanda Azov Denizi Yunanlıları Azov Grix dediğimiz halk var. E, belli başlı aklıma gelen azınlıklar bunlar. E, Tabi Ruslar var. E, Ukrayna'da yaşayan e, ve eski Sovyetler Birliği'ndeki e, politikalarla bağlantılı olarak da e, başka topraklardan Ukrayna'ya yerleştirilen Rus azınlık var varolu var. Fakat biz bugün Slav kökenli Ukrayna halkının şarkılarını dinleyeceğiz. Bu arada Polonya sınırında tabii ki Polonyalılar var. Rus'in dili konuşan Rus'in ya da Lemko dediğimiz bir halk var. Bunlar hep Ukrayna'nın zenginliğini gösteren azınlıklar. Tabi Ukrayna halkının kendi folkloru da çok zengin. Ee, doğuda, ortada ve batıda çok büyük değişiklik gösteriyor. Özellikle e, vokal gelenek ve enstrümantal gelenekte çok büyük e, farklar var. Ülkenin doğusundan batısına. Genel olarak doku, e, Doğu Ukrayna e, Rus müziği karakteri gösteriyor. Ama batı daha doğulu bir e, karakter gösteriyor ve dünya ölçüsünde tanınan Hutsul halkının müziği e, Karpat bölgesine damgasını vurmuş durumda ve bu bölgede e, Polonya müziğinin etkileri var. Aynı zamanda e, Romen müziğinin etkileri var. Özellikle Bukovina bölgesinde ve Karpatlar'da genel olarak. Dolayısıyla e, sınırlardaki o etkileşim burada da söz konusu işte Doğu sınırında Rus etkisi, Batı sınırında da Romen ve Polonya etkisini çok net olarak görüyoruz. Şimdi Doğu'dan bir toplulukla Poltava denen bölgeden gelen bir toplulukla başladık. Bu topluluk Harika Poltava şarkıları adında bir albüm yayınlamış ve oradan bir dans Meledisi çaldım sizlere. Ee, Rus müziğiyle yakınlık gösteren bir gelenekti bu. Aynı albümden iki vokal örnek dinleteceğim sizlere. İlk sıra benim çok ilgimi çekti. Ee, bu çok zengin malzeme içinden. Ee, bu programı hazırlarken epey zorlandığımı da söylemeliyim. Bu, araca, bu arada bu Ukrayna için hazırladığım ee, Öbeğin birinci programı. Önümüzdeki hafta tekrar Ukrayna'da olacağız ve bugün dinletemediğim e, birçok topluluğu önümüzdeki hafta dinleteceğim sizlere. Çünkü son aylarda harika bir Ukrayna hazinesi, Ukrayna halk müziği hazinesi beni buldu. Ben de bu hazineyi e, oldukça titiz bir seçim sonrasında sizlerle e, bu hazinenin kırıntılarını paylaşmış olacağım. İki vokal örnekte dinliyoruz. İki e, Poltava şarkısı. O ziyde, ziyde, yasnej mi seçiu. zirko yasna. Yakacağız koşacağız koşacağız koşacağız koşacağız koşacağız koşacağız koşacağız ne mayıp okuyor, teper şu Ne mayıp ya te bil Esto Bey! Evet, Ukrayna'dan bir turumuz vardı bugün. Ukrayna halk müziği örnekleri dinlemeye başladık ve ilk topluluğumuz Poltova şarkıları seslendiren bir ansambıldı. İkinci topluluğumuz ise e, folklor ansambulu Vesniyanka. Vesniyanka'dan dört parça seçtim size. E, kısa kısa parçalar bunlar. E, özellikle son ikisi e, anladığım kadarıyla iki tekerleme. А со сонко лето меся моизено А со Evet Ukrayna'daki turumuzda ikinci topluluğumuz folklor ansambul Vesniyanka'ydı ve onlardan son ikisi tekerleme olmak üzere dört örnek dinlettim sizlere. Ee, yine Doğu Ukrayna'dan müzik seslendiriyorlardı. Ee, çok dilici, güçlü bir e, vokal geleneği bu folklor ansambul Vesniyanka'nın geleneği. Yine başka bir folklor ansambul. Bu defa isimleri Gorina. Ee, sizlere 3 tane parça seçtim. Ee, hakkında konuşuruz. Dinleyelim önce. <Gülüyor> приве лихих і днюєй ночує кошах привелих і днюєй ночує душа болить İzlediğiniz Dediğimiz gibi bu müzik e, Batıdan, Batı Ukraynadan, Folklor Ensemble Gorina tarafından seslendirilmiş e, ve Batı'nın müziği e, bize bizim e, müzik algılayış şimdiye daha yakın, daha pastoral, daha e, Ukrayna'nın batısında olmasına karşın daha doğulu bir e, müzik çünkü. Bu Batı Ukrayna aynı zamanda da e, Yahudik Lesmer Müziğinin e, en çok icra edildiği topraklardan birisi, Romanya ile birlikte. E, şimdi bir şarkıcımız var, Maria Stefyuk. Stefyuk. Maria Stefyuk e, Ulusal Bandura topluluğuyla birlikte e, bir albüm yapmış. Bandura nedir? Bandura Ukrayna'nın şehir müziğinin en e, ilginç çalgılarından biri. E, merak edenler e, Bandura yazarak e, internetten çalgının ayrıntılarını öğrenebilirler. Oldukça ilginç bir çalgı. E, bir nevi gelişmiş bir e, gitar ya da kanun ailesiyle de bağlantılı bir çalgı olarak nitelendirilebilir. Bu e, Bandura repertuarı genellikle romanslardan şehir şarkılarından oluşuyor. Ve e, bu topluluk Maria Stevyuk'a eşlik eden Ukrayna'nın devlet bandura topluluğu ve şarkıcımız e, Maria tabi tabii şan geleneğinden gelen e, şehir müziğinin de zaten e, yatkın olduğu bir e, performans ortaya koyuyor ve mutlaka önemli bir opera sanatçısı aynı zamanda her ne kadar çok ayrıntılı bir bilgi bulamasak da internette evet Maria Stefyuk ve Ukrayna Ulusal Bandura topluluğundan iki şehir şarkımız var <Gülüyor> Evet bu iki harika şehir şarkısını Maria Stevyuk ve ulusal Ukrayna ulusal bandura kappellesi yani topluluğu e, çaldı. Evet e, bundan sonra yine doğudayız Doğu Ukrayna'da ensemble boyu içi harika bir vokal topluluğu önce iki vokal örnek arkasından da bir e, dans havası ve folk ensemble boyu içi. Да было в тёщи п'ять зятів, да было в тёщи п'ять зятів. Гришка зят, и Мишка зят, и Лавренкий зят, и Дмитрий зят. А, -а, а Роман уже давно... їх тёща в гості звать стала їх тёщам гості звала мишко звала лаврентія звала дмитрія звала я давно стала їх тёща Хрести чашку, мисти чашку, Tristy blym, İmysty blym, Romano vesprepiyö, Romano vesprep Стала их тёща спать укладывать. Стала спать укладывать. Крышку на лавку, мышку под лавку, лабредия на печь, Дмитрия под печь. Стала их домой домой провожать. Grishko palkoj, Mishko palkoj, Lavrentiya palkoj, Dmitriya palkoj, Ya Romana kochergoj, ne ya popolu ettiler, Evet, Forklor Ensemble Boyiçi'yi dinledik. Yine Doğu Ukrayna'dan, e, Rus müziği etkisindeki Ukrayna Forkloru'na örnek olarak dinledik. Şimdi e, bir şarkıcımız var. Vakti zamanında Zorat Erbirliği varken Melody ya da Melodiya firması tarafından yayınlanmış. E, eski bir long play. Ulyana Kot şarkıcımızın adı yine... Do fortonu gösteren örnekler Seslendiriyor e, Tamamen a çalgısız kaydedilmiş bir long play. Ondan bir şarkı seçtim size. Ulane kot. Oy zhuravko, zhuravko. Oy zhuravko, zhuravko. я же мене не крича так ви соко В отбиллася О the road Evet Ulyana Kot adında bir şarkıcıyı dinledik. Harika bir sesti. Son topluluğumuz Batı Ukrayna'dan, Karpatlar'dan ve Mutlu Galiçyalılar. Veseli Halikanki başın, e, ismini taşıyor. Karpatlar'ın en tipik özelliğini taşıyan son derece hakikaten dedikleri gibi mutlu bir topluluk bunlar. Şimdi onlardan iki parça seçtim. Artık program sonuna kadar. Ee, bahtımızdan çıkarsa devam edeceğiz. Почуй и Hey için promenade c'est Galiciyelilerden e, Veseli Halichanka, Halichanki topluluğundan e, dinledik iki şarkı ve onlarla bitireceğiz. E, Batı Ukrayna'nın e, parlak, keyifli folklerinden son bir örnekle bugün kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta yine Ukrayna müziğine devam edeceğiz ve muhtemelen Batı'dayız bu defa. Mutlu bugün bitirdik programı ve program sonrasında yine telefonun başında olacağım 15 dakika için 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan 15 dakika içinde bana ulaşabilirsiniz ya da Facebook'lardan Twitter'dan ya da sayfamdan. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere sevgiler saygılar. Mert'e de çok teşekkürler. <gülüyor> Let me tell you, you won't have a chance to come But I'm in my a chance to come Let me tell you, you won't have to come